Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz sebep belirten zarf fiillerinden, acağı için ve acağından ekleridir. Sıfat fiil eki, acakla, sebep anlatan için edatının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu ek, geleceğe yönelik işleri anlatmak için kullanılır. Acağından sıfat fiil eki de aynı işleve ve göreve sahiptir. Örneğin, ''Yarın bankaya para yatıracağım için işe biraz geç kalacağım.'' ''Gelecek hafta yurt dışına gideceği için hazırlık yapıyor. Şimdi şu konuşmayı, sebep bildiren acağı için ve acağından zarf fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. İyi günler, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, hoş bulduk. Bir hediye almak istiyorum ama ne alacağıma karar veremedim. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Hediyeyi Amerika'daki bir arkadaşıma göndereceğim için ülkemizle ilgili bir şey olsun istiyorum. Sizi lokumların olduğu bölüme götüreyim. Lokumdan başka önerebileceğiniz bir şey yok mu? Lokum göndermeyi neden istemiyorsunuz? Tatlı ile arası iyi olmadığından tercih etmiyorum. Başka neler olabilir? Peki nargileye ne dersiniz? Hayır olmaz. Sigaraya karşıdır. Dolayısıyla kullanmayacağı için böyle bir hediye almaya gerek yok. Anladım. Siz hem kullanabileceği hem de ülkemizle ilgili bir şey olsun istiyorsunuz. Evet. Hem alacağım hediye işine yaramalı hem de kullandıkça beni hatırlamalı. Ayrıca bu hediye arkadaşımın ülkemizi de tanımasına yardımcı olacağı için güzel bir şey olmasını istiyorum. Hediyeyi alacağınız kişi bay mı bayan mı? Bayan. O zaman göstereceğim hediyeye hayır diyemeyeceksiniz. Doğrusu merak ettim. İşte bir bayanın her gün kullanacağı bir hediye. Ayrıca her baktığında sizi ve Türkiye'yi de hatırlayacağına inanıyorum. Evet, bu ayna gerçekten çok güzel, göz kamaştırıcı. Sivaslı ustalarımızın el emeği göz nurudur. Gümüş çerçevesindeki işlemeler özenle yapılmıştır. Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle süslenmiştir. Bu aynayı alıyorum. Bana çok yardımcı oldunuz. Son bir şey daha rica edebilir miyim? Buyurun, sizi dinliyorum. Aynayı Amerika'ya göndereceğimden paketi sağlam yapmanızı isteyeceğim. Yolda aynanın zarar görmesini istemem. Siz hiç merak etmeyiniz. Dayanıklı ve güzel bir hediye paketi yapacağım. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yine bekleriz. Mutlaka yine geleceğim. İyi günler. İyi günler. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki sebep bildiren, acağı için ve acağından zarf fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Hediyeyi Amerika'daki bir arkadaşıma göndereceğim için ülkemizle ilgili bir şey olsun istiyorum. Sigaraya karşıdır. Dolayısıyla kullanmayacağı için böyle bir hediye almaya gerek yok. Alacağım hediyenin arkadaşımın ülkemizle tanımasına yardımcı olacağı için güzel bir şey olmasını istiyorum. Aynayı Amerika'ya göndereceğimden, paketi sağlam yapmanızı isteyeceğim. Şimdi de okuyacağımız metni, sebep bildiren acağı için ve acağından zarf fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Mektup Merhaba babacığım, anneciğim. Bugün öğretmenlik mesleğime ilk adımımı attım. O kadar güzel duygular yaşadım ki hemen sizlerle paylaşmak istedim. Aslında sizlerin emeği ve desteği olmasaydı belki de bu mutluluğu yaşayamayacaktım. Üniversiteye başladığım günden beri birbirimizi mektupsuz bırakmadık. İlk mektubumu hatırlıyor musunuz? O mektubumda sizlerden ayrı kalacağım için ne kadar üzgün olduğumu yazmıştım. Yazarken de gözyaşlarımı tutamamıştım. Sizlerden ayrırken kendimi koca şehirde yapay hissediyordum. O günlerde okuldan ayrılmayı bile düşünmüştüm. Oysa üniversiteyi kazandığım gün nasıl da sevinmiştik. Babacığım, özellikle de sen daha çok sevinmiştin. Kızım, seninle aynı mesleği yapıyor olacağım için çok mutluyum. Bayrağı benden sonra sen devralacaksın. Ülkemizin yarınlarına sen yol göstereceksin, demiştin. Gönderdiğim ilk mektupla sizleri hayal kırıklığına uğrattım. Ben kendime güvenemezken, sizler bana hep güvendiniz, destek oldunuz. Gönderdiğiniz mektupta kendi ayaklarımın üzerinde durmamın önemini ve yapacağı mesleğin ne kadar kutsal olduğunu anlatmıştınız. Mektubun sonunda da, güzel yavrum. ''Her ne karar verirsen biz yanındayız.'' demiştiniz. Sayenizde ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi bir kez daha anladım. Bugünkü yaşadıklarımı hiç unutamayacağım. Neler yaşadığımı hemen anlatayım. Okulda öncelikle bir tören yapıldı. Törenden sonra müdür bey beni öğretmeni olduğum sınıfa götürdü. Öğrencilere yeni Türkçe öğretmenlerinin ben olduğumu söyledi. Sonra da bana iyi dersler deyip çıktı. Çocuklarla baş başa kaldık. Bilgiye, sevgiye muhtaç, ışıl ışıl gözlerle bana bakan çocukları görünce yüreğimle birlikte de titredi. Çocuklara ne diyeceğimi bilemediğimden bir süre sessizce birbirimizle bakıştık. İçlerinden biri bu sessizliği bozdu. Öğretmenim, sizin adınız ne? Bu soruyu başka sorular da izledi. Hepsine olmasa da sorularına cevaplar vermeye çalıştım. Çünkü evli olup olmadığımı bile sordular. Sorularla dersi yarılamıştık. İlk dersler tanışmayla geçeceğinden öğrencilerin bu kadar çok soru sormaları doğaldı. Onlarla kaynaşmamı sağlayacağı için yoklama yapmaya karar verdim. Yoklama yaparken de kısaca kendilerini tanıtmalarını istedim. Yoklamada sıra Nazlı adlı bir öğrenciye gelmişti. Fakat sınıfta yoktu. Arkadaşları onun artık okumayacağı için gelmediğini söylediler. Babası okula göndermek istemiyormuş. Bunu duyunca çok üzüldüm. Hiç kimse eğitim hakkından geri konulamayacağından olayı araştırmaya karar verdim. Şimdilik Nazlı hakkında bildiklerim bu kadar. Umarım daha sonraki mektuplarımda size Nazlı ile ilgili güzel haberler veririm. Yoklamayı bitirdikten sonra çocuklar bana kasabalarını tanıtmaya başladılar. Burada uzun bir süre kalacağım için kasaba hakkında ben de bir şeyler öğrenmek istiyordum. Ancak dersin bittiğini işaret eden zil sesiyle birlikte... Sohbetimiz noktalandı. İkinci derse girdiğimde çocuklara, Türkçe dersi neden önemlidir diye sordum. Öğrenciler çok güzel cevaplar verdi. Benden önceki öğretmen, Türkçe sevdasını öğrencilerin kalbine ilmek ilmek işlemiş. Kendi oluşturdukları kütüphanelerindeki kitapları hemen hemen hepsi okumuş. Gördüğün gibi babacığım, bayrağı senden devraldığım gibi tanışamadığımız öğretmenimizden de devralmış oldum. Benden önceki öğretmen görevini layıkıyla yerine getirdiğinden benim de görevimi en iyi şekilde yapmam gerekiyor. Sorumluluğum bir kat daha artıyor. Anneciğim, senin de benim gibi sulu gözlü olduğunu biliyorum. Şu an bu satırları okurken babamla birlikte gözyaşı döküyorsunuzdur. Beni merak etme, beslenmeme dikkat ediyorum. Sabahları kahvaltımı mutlaka yapıyorum. Kendi yemeğimi kendim yapacağım için biraz zorlanabilirim fakat... Aldığın yemek kitabı sayesinde bu zorluğun da üstesinden geleceğim. Sevgili anneciğim, babacığım, sağlığınıza dikkat edin. İlaçlarınızı almayı ihmal etmeyin. Öğretmen kızınız her zaman sizin sevginize ve rehberliğinize muhtaç. Mektubunuzu bekler, ellerinizden öperim. Sizi çok seven kızınız. Şimdi de... Az önce okuduğumuz metindeki örnekleri tekrar edelim. Sizlerden ayrı kalacağım için. Aynı mesleği yapıyor olacağım için. İlk dersler tanışma ile geçeceğinden. Kaynaşmamı sağlayacağı için. Artık okumayacağı için. Geri konulamayacağından. Uzun bir süre kalacağım için. Kendi yemeğimi kendim yapacağım için. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Türkçe öğreniyorum.